Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Ennebât. Bir önceki dersimizde abiler ee, dedi ki genel olarak İslam dinine davet etmenin davete bakış açımız nasıl olmalıdır? Yaptığımız dersi de bir mukaddime olaraktan kabul edin dedik. Bugünkü dersimizde inşallah başlık zaten önünüzde kağıtta yazdığı gibi görüyorsunuz. Allah'a daveti terk etmenin zararları. Yani Müslümanlar Allah Azze ve Celle'nin onların üzerine yüklemiş olduğu davet görevini terk ettikleri zaman, Risaleti taşımadıkları zaman Risalet yükünü ne tip zararlar çıkıyor ortaya? Bunları inşallah beraber inceleyeceğiz. Allah Azze ve Celle nasip ederse. Ee, ilk giriş cümlesinde demişiz ki Müslüman, Müslümanı Allah'a davete teşvik eden unsurların başında daveti terk etmenin zararlarını bilmesi gelir. Şimdi mesela diyelim ki bizim hayatımızda Allah Azze ve Celle'nin bizden istemiş olduğu bir şey var. Allah Azze ve Celle mutlaka Kur'an'da veya Resulü sünnetinde aleyhissalatu vesselam bize onu terk ettiğimiz zaman ne tür sıkıntılarla karşılaşacağımızı anlatır. Bunu anlatmasının sebebi nedir? Şudur. Çünkü insanoğlunun fıtratını Allah bir şekilde yaratmış. İnsanın fıtratının temel özelliklerinden bir tanesi de şudur. İnsan kendisine faydalı olan şeyleri, faydasını tafsilatlı olarak bildiği şeylere meyleder. Bir şeyin zararını da tafsilatlı olarak biliyorsa eğer insan bu sefer ondan iştinab etmeye çalışır. Yani bunu şöyle düşünün mesela ateşin yakıcı olduğunu öğrendikten sonra çocuk dahi olsa elini ateşe götürmez. Yani bir defa elini götürdü tecrübe etti ki ateş insanın elini yakıyor. Ondan sonra çocuk bile olsa aklı tam bile olmasa elini ateşe götürmez. Bu insanın tabiatının temel özelliklerindendir. Zararını tecrübe ettiği veya zararını bildiği şeyi yapmamaya gayret eder. Şimdi onun için biz de Müslümanlar olarak davetin önemini anlattıktan sonra bu sefer şunu bilmek zorundayız. Peki daveti terk ettiğimizde? Ne tip zararlarla karşı karşıya kalacağız? Bunu öğreneceğiz ki daveti terk gibi bir cürmün içerisine düşmeyelim. Çünkü geçen dersimizde de söyledik. Allah'a daveti terk etmek, insanın yeryüzünde Allah'ın insana vermiş olduğu şahitlik görevini elinin tersiyle itmesi demektir. İnsanın Allah'a daveti terk etmesi, insanın Allah Azze ve Celle'nin insana bahşettiği en hayırlı ümmet olma sıfatını insanın elinin tersiyle itmesi demektir. Ve biz bunu neye benzetmiştik? Şuna benzetmiştik. Demişti ki nasıl ki çok değerli bir varlık insanı çağırıp insana bir hediye bir ödül vereceği zaman insanın bunu elinin tersiyle itmesi akıl kârı değildir. Yani ben kabul etmiyorum bunu. İstemiyorum ben bunu demesi akıl kârı değildir. Davet yapma. insanları Allah'a davet etme de Allah'ın bize verdiği bir ödüldür. Yani bunun Allah'ın dinle bir faydası yok. Niye Allah'ın dinle bir faydası yok? وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَحِيدَةً Senin Rabbin dilese bütün insanları tek bir ümmet yapardı. Yani kalpler Allah'ın elinde değil midir? Allah dilese bütün insanlar Müslüman olsun dese bütün insanlar Müslüman olacaklar. Allah dilese bütün insanlar kâfir olsun dese bütün insanlar kâfir olacaklar. Senin davet yapmanın Allah'a bir faydası yok. Çünkü zaten insanların kalpleri Allah'ın elinde. Senin davet yapmanın sana faydası var. Yani sen davet yapmak suretiyle Allah'ın sana verdiği mertebeleri, Allah'ın sana verdiği konumları kabul etmiş oluyorsun. Daveti terk ettiğin oranda da Allah'a diyorsun senin fazlın senin nimetin, senin keremin senin olsun ben senin bu fazlını, keremini, nimetini istemiyorum diye istesen de istemesen de lisani halinle Allah Azze ve Celle bunu demiş oluyorsun peki biz daveti terk ettiğimizde ne tür zararlar meydana geliyor bir daveti terk etmek kişiyi Resullere tabi olmaktan uzaklaştırır de ki ayet-i kerimeyi okuyorum Yusuf suresinden bu benim yolumdur ben ve bana uyanlar Buraya dikkat edin buranın altını çizin ben ve bana uyanlar yani peygambere tabi olanlar da dahil olmak üzere ben ve bana uyanlar basiretle Allah'a çağırırız. Yani rastgele böyle ama öylesine gelen insanlar Müslüman olun falan böyle değil yani basiret üzere insanları Allah'a davet eder basiret üzere insanları Allah'a çağırırız. Ben Allah'ı tenzih ederim Allah'ı bütün eksikliklerden Allah'ı bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Ben asla müşriklerden değilim diye. Bu ayet-i kerime kardeşler bize şunu öğretiyor. Yani ana olaraktan. Bir insanın iman ettiği Resul'e ittiba etmesi için o Resul'ün davet ettiği şeylere insanları da davet etmesi gerekir. Tekrar ediyorum. Bir insanın iman ettiği Resul'e ittiba edebilmesi için o Resul'ün insanları davet ettiği şeylere insanları davet etmesi gerekir. Diyeceksiniz nasıl? Şöyle... Şimdi mesela diyelim ki İslam iddia dini değildir. İslam iddia dini değildir. Ben falanca Resul'e iman ettim. Ben falanca Resul'e ittiba ettim. Böyle bir şey yok. Senin falanca Resul'e iman ettiğinin, senin falanca Resul'e ittiba ettiğinin delili nerede? Bakın Allah sahabeyi bile bu konuda imtihan etti. Hani biliyorsunuz bir gün sahabe bir iddiada bulundu. Dediler ki biz Allah'ı çok seviyoruz. Bu bir iddia. Allah Azze ve Celle onlara bu iddialarını ispat etmeleri için onların önüne bir şey koydu. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ De ki eğer Allah Azze ve seviyorsanız bana tabi olun. Allah Azze ve Celle de sizleri şey yapsın. Sizleri sevsün. Veya bir dönem Müslümanlar dediler ki bizler takva ehli Müslümanlarız. Bizler Allah Azze ve Celle'den korkuyoruz. Allah Azze ve Celle dedi ki bu bir iddia. Sizin Allah'tan korktuğunuzun sizin müttaqi odunuzun ne neden peki? Fetqullah in kuntu mu'minin. Eğer müminler iseniz, eğer Allah Azze ve iman ediyorsanız, öyleyse Allah Azze ve Celle'den korkacaksınız. Yani özür dilerim yanlış söyledim. Müminler biz iman ehliiz dediler. Biz Allah'a hakıyla inandık dediler. Allah Azze ve Celle bu ayeti indirdi. fettakullah'a in kuntu mu'minin. Eğer iman ehliyseniz, o zaman Allah Azze ve Celle'den hakıyla korkacaksınız diye. Yani Allah şunu söylüyor. Ben diyor alemlerin Rabbi olan Allah'ım Filozofların şakşakalarından, düşünce ehlinin saçma sapan düşüncelerinden de münazehim. Bana iddialarınızla gelmeyin, bana ispat etmiş olduğunuz iddialarınızla gelin. İman mı ettik diyorsunuz? Fetvak gel o al Allah'e inkıntı Eğer Müslümanlarsanız Allah'a tevekkül edin. Mümin misiniz? fettakullah kullallah'e inkıntı mümin'in. Müminseniz eğer Allah Azze ve Celle'den hakîle sakın o zaman diyor Allah Azze ve Celle. İttiba meselesi de böyle. Bir insan ben Rasule tabi Mesela şimdi size sorsam. Her biriniz diyeceksiniz ki ben Peygamber aleyhissalatu vesselam'a tabiim ve bununla da şeref duyuyorum. Ben de size diyeceğim. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a tabiim demekle Peygamber aleyhissalatu vesselam'a tabi olunmaz. Bu bir iddia. İddia'nı nasıl ispat edeceksin? İki şekilde ispat edeceksin. Birincisi Peygamber aleyhissalatu vesselam'a zahiren ve batinen onun yaptıklarını öğreneceksin. Onları hayatına geçireceksin. Yani buna sünnete ittiba etmek diyoruz. Misal. İkincisi de peygamberin ben ve bana tabi olanlar bunu yaparız dediği her şeyi beraberinde yapacaksın. Peygamber ne diyor? Ben ve bana tabi olan insanlar, insanları Allah'a çağırırız. İnsanları Allah'a davet ederiz. Bir adam hem insanları Allah'a çağırmıyorsa, insanları Allah'a davet etmiyorsa, öbür taraftan da ben peygambere tabi olmuşum diyorsa bu söz sadece ağızda kalan ha hayata ve vakaya yansımayan bir söz olmuş olur. Onun için daveti terk etmenin en büyük zararı Kişi sıdık ehli değil, kişiyi iddia ehli yapar. Peygamber'e ittiba konusunda kişiyi sıdık ehli, sadık olanlardan değil, kişiyi iddia ehlinden yapar. Ve kardeşler, ileriki desterde gelecek fakat özellikle ben söylüyorum, yani bu ayet-i kerimeyi özellikle dikkatli bir şekilde öğrenin, dikkatli bir şekilde ezberleyin bu ayeti. Çünkü İslam davetinin bütün ölçülerini bu ayet-i kerime kendi içerisinde toplamıştır. İslam davetinin bütün özelliklerini bu ayet-i kerime kendi içerisinde toplamıştır mesela nedir bu özellikler sıralayalım inşallah daha sonra Allah nasip ederse bunları tek tek ileriki derslerde tafsiratlandıracağız bir davet Allah'a olmalıdır Allah'ın dışındaki varlıklara yönelik yapılan bütün davetler Allah azze ve celle'nin yanında batıldır ve kesinlikle bu İslam daveti değildir İnsanları kendi cemaatlerine çağıran insanları kendi hocalarına çağıran İnsanları kendi partilerine çağıran, insanları kendi iziplerine ve yollarına çağıran insanlar kesinlikle insanları Allah'a davet eden insanlar değildir. Bizler insanları kendi hizbimize ve kendi cemaatimize davet etmeyeceğiz. Bizler insanları önce Allah'a davet edeceğiz. İnsanlara Allah'ı hatırlatacağız, onun büyüklüğünü hatırlatacağız. Adam onu kabul ettikten sonra bizimle beraber hareket etmek ister bizim yanımızda durmak ister, bize yardımcı olmak isterse, ondan sonra onu başımızın, gözümüzün üzerinden kabul edeceğiz. Fakat biz tutup işi tam ters çevirirsek, adamı Allah'a davet etmeden önce kendi kliğimize, kendi izbimize davet edersek, eğer adamı o zaman Allah Azze ve Celle'nin risalet davetine ihanet etmiş oluruz. Çünkü Allah bize insanları kendimize davet edelim görevini yüklememiştir. Allah'ın bizden istemiş olduğu şey, insanları sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a davet etmektir. İki, Davet bağırmayla, çağırmayla, davet sadece karşı tarafa bir takım bilgiler aktarmayla davet olmaz. Davetin ikinci özelliği davet basiret üzerine olması gerekir. Basiretten kastımız nedir kardeşler? Biliyorsunuz biz sofi değiliz. Hani kalbimizde bir nur aydınlanacak, keşif yapacağız, önümüzü göreceğiz falan. Bu tip saçmalıklara inanmıyoruz. Bizim inandığımız basiret ve feraset nedir? İlim üzere olan, yani nübuvvet menheci üzerine olan ilimden ortaya çıkan feraset, ortaya çıkan basirete biz basirettir diyoruz. Öyleyse davet yaparken kardeşler, şunu kafamıza net bir şekilde koymamız lazım. Yani mesela size bir örnek vereyim bununla alakalı. Adamın biri Peygamber aleyhisselatu vesselama geldi. Hatta iki adam geldi. Yani bir Ebu Zer geldi, bir de Amr ibni Abes'e geldi. İkisinin de kıssası sahihte varittir. İkisine Peygamber aleyhissalatu vesselam geldikleri zaman Ey Allah'ın Resulü biz sana iman etmeye geldik dediler şimdi peygamberin zaten gayesi insanların Allah'a iman etmesi değil midir? Allah'a iman etmesidir. Sayı çoğaltmak değil midir? Sayı çoğaltmaktır. Peygamberimiz dedi gidin memleketinize dönün. Benim zuhur ettiğimi duyduğunuz zaman tekrardan bana gelin. Bakın biz buradan neyi anladık? Peygamber aleyhissalatu vesselam davetini bir plan ve program içerisinde yapıyor. Yani böyle rastgele hani anlattım gel, anlattım gel, anlattım gel. Mevlana vari bir şekilde kim olursan ol gel. Peygamber aleyhissalatu vesselam böyle bir şey yapmıyor. Planını yapmış, programını yapmış, neyi hedeflediğini kafasına koymuş, ondan sonra insanları Allah Azze ve Celle'ye davet etmiş. Şimdi biz de ya kendimiz basiret üzere olacağız, yani şer'i ilimleri ve Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın metodunu, yöntemini çok iyi bileceğiz. İnsanları bunun üzere Allah Azze ve Celle'ye davet edeceğiz. Veyahut da bu şekilde insanları Allah'a davet eden insanların, etrafında, insanların etraflarında kümeleneceğiz. Ve onlarla beraber insanları Allah'ın dinine davet edeceğiz. Fakat ikisini de bir kenara koyarsak, yani ne bende bir şey var, ne bir şey olandan bir şey kapıyorum. ikisini de yapmıyorum. Ama ben Allah Azze ve davet yapıyorum. Allah Azze ve Celle bizden böyle bir davet istemiyor. Allah'ın bizden istediği davet, basiret üzere olması gereken davet. Sonra Allah bu davetin çizgilerini net bir şekilde belirliyor. Yani davet yaptığımız zaman Karşımızdaki insandan elde etmemiz gereken hedef nedir diye sorarsanız onu da bu ayet-i kerime anlatıyor. Bu hedef ikidir. Bir, ve subhanallahi Allah'ı tenzih ediyorum. Yani karşıdaki adama davet yaptığımız zaman onun kafasında ilk canlanacak olan şey Allah bütün eksikliklerden münezzehtir. Allah'a nispet edilen eksikliklerin en büyüğü Allah azze ve şirk koşmaktır. Çünkü Allah azze ve celle, kemal sıfatlarına sahiptir. Allah Azze ve Celle ibadeti hak edendir ve hiçbir şekilde Allah Azze ve Celle, hiç kimsenin şirk koşma gibi hakkı yoktur. Ne şirk koşan veyahut da ne de şirk koşulan hiç kimse Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarından veya hususiyetlerinden bir şeyi almayı hak edecek durumda değildir. Öyleyse biz bir davet yaptığımız zaman karşımızdakinin kafasında ilk oluşacak olan cümle ve subhanallahi Allah Azze ve Celle'yi bütün eksikliklerden Başında da Allah Azze ve şirkten tenzih ederim olması gerekir. Buradan da neyi anlıyoruz? İnsanları davet ettikleri zaman davetin neticesinde insanların kafasında oluşan e, saçma şeyler İslam davetinin hoş görmüş olduğu, onay vermiş olduğu şeylerden değildir. Yani adam namaz kılmamız lazım, işte oruç tutmamız lazım, mesela işte zekat vermemiz lazım, güzel ahlaklı olmamız lazım falan. Eğer senin yaptığın davetin neticesinde Adamın kafasında ilk etapta bu intiba oluşmuşsa Bu davet Allah azze ve celle'nin hoş görmüş olduğu bir davet değildir İlk oluşması gereken şey Allah bütün eksikliklerden münezzehtir olması lazım Ve en önemli konu Davet aynı zamanda kimlik ibrazıdır Ve ben müşriklerden de değilim olması lazım Davetten ortaya çıkan netice Şimdi bakın bu ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle peygambere şöyle dedirtebilirdi. ma أَنَا مُشْرِكُونَ Ben müşrik değilim. Yani peygamberimiz karşısındaki insanlara ben müşrik değilim de diyebilirdi. Fakat peygamber aleyhissalatu vesselam böyle demedi. Dikkat edin. Daha etkileyici bir ifade kullandı. ma أَنَا مِنَا الْمُشْرِكِينَ Ben müşriklerden biri değilim. Yani ben ne itikat olarak, ne amel olarak, ne nesef ben hiçbir konuda Müşriklerden biri değilim. Müşrikler ayrı ben ise ayrıyım diye. Öyleyse İslam davetinin temel olaraktan özü ki biz bunu ileriki derslerimizden inşallah izah edeceğiz. Fakat bu ayet-i kerimeyi güzel öğreneceğiz. Bu ayet-i kerime hem davetin ana unsurlarını hem de beraberinde davetin sonunda muhatabımızın kafasında oluşması gereken fikri İslam adına Allah azze ve celle bize bu ayet-i kerimeyle öğretmiştir. Fakat biz bu ayeti buraya niye yazdık? Asıl mesele İslam'a daveti terk eden insan İslam'a daveti terk ettiği oranda Rasul'e ittibayı da terk etmiştir. Yani o adam Peygamber'e ittiba ettiğini söylese de o adam Peygamber'ine aleyhisselatu vesselam ittiba etmemiştir. İki, daveti terk etmenin zararlarına dair ümmet hayırlılık vasfını yitirir. Bireyler Rasullerin aleyhimusselam lanetine düşar olur. Yani bir topluluk eğer daveti terk etmişlerse bunun hem ümmete yansıyan zararı var bunun hem de bireye yansıyan zararı var. Ümmet olarak ümmete yansıyan zararı nedir? Ümmet hayırlılık vasfını yitirir. Biliyorsunuz İslam'da orta yol diye bir şey yoktur. Bir şey ya hayırdır veya da şerdir. Bir şey ya haktır veya da batıldır. Bu ikisinin arasında başka hiçbir şey yoktur. Allah Azze Allah Azze ve Celle İslam ümmetinin en hayırlı ümmet olduğunu söylemiştir. Yani önümüzdeki ayet-i kerimede, birinci ayet-i kerimede Ali İmran Suresi 110. ayet Allah Teala diyor ki: "Kuntum hayra ummeten nasi bil ma'rufi ve tanhawna ani'l munkari ve billah. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz." Yalnız bu hayırlılık Yahudilerin iddiası gibi biz Allah'ın sevimli çocuklarıyız. Veyahut da biz Allah'ın sevgilileriyiz bu baptan değildir diyor Allah Azze ve Celle. Hani öyle ağızda biz hayırlıyız böyle değil. Peki nedir? Siz çünkü insanlara iyiliği emreder. insanları kötülükten de sakındırırsınız. Biz ne anladık bu ayet-i kerimeden şunu anladık. Bir insanın hayırlı olabilmesi için, ümmetin hayır sıfatını muhafaza edebilmesi için emri bil maruf ney anil münker yapması lazım. Yani Allah Azze ve Celle'nin dinine insanları davet etmesi lazım. E peki ümmet bunu terk ederse ne olur? Ümmet bunu terk ederse Allah Azze ve Celle'nin bu sıfata bina hayırdan da mahrum olur. Şerli ümmet olur, şerli ümmet. Çünkü bir şey ya hayırlıdır veya da şerlidir. Ya hak üzeredir veya da batıl üzeredir. Eğer ümmet Allah'a davetiyle hayır üzere ümmet Allah'a daveti terk ettiği zaman otomatik olarak bu ümmet Allah Azze ve Celle'nin hayır sıfatını elinin tersiyle itmiş ve şer ümmet dediğimiz şer ümmet konumuna düşmüştür. Peki bunun bana bir birey olarak zararı ne? Yani tabii ki şurada da bir gerçek. Hani şerli bir ümmete müntesip olan insan da şerlidir. Yani bir ümmet hayırlıysa ona müntesip olan insanlar da hayırlıdır. Bir ümmet şerliyse ona müntesip olan insanlar da şerlidir. Bununla beraber daveti terk eden bireylere de Allah Azze ve Celle peygamberlerinin dilinde lanet ediyor. Bakın önümüzde Maide suresi 78 ve 79. ayetleri kağıdınızda yazıyor. İsrail oğullarından kafir olanlar Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdir. Bu lanet, yani bu lanetin nedeni ne? Allah Azze ve Celle onu anlatıyor. Niye Allah lanet etti? İsyan etmeleri ve haddi da. Bu iki sebep. Yani biri isyan ettiler, günah işlediler. İki, Allah'ın koyduğu hudutları, Allah'ın koyduğu çizgileri aştılar. Üç, birbirlerini yaptıkları kötülüklerden e, kötülüklere karşı mani olmuyorlardı. Yani biri toplum içerisinde bir kötülük yaptığında arkadaşı gelip o adama kardeşim bu kötülüğü yapma. Onu Allah'a davet etmiyordu. Ona Allah'ı hatırlatmıyordu. Ona Allah'ın ayetlerini, kıyamet gününü Allah Azze ve Celle'nin öğütlerini karşısındaki insana hatırlatmıyordu. Buna mütev bundan mütevellit Allah Azze ve Celle bu üç sebebin üzerine bu kavme peygamberlerinin dilinde lanet ettiler. Bakın kardeşler bunu geçen derste de söyledim tekrar edeceğim. Peygamberler İnsanlara lanet okusunlar diye gelmemişlerdir. Peygamberler alemlere rahmet olsun diye gelmişlerdir. Peygamberler insanlara dua etmek için gelmişlerdir. Peygamberler kıyamet gününde şefaat etmek için vardırlar. Eğer Allah bir peygamberin bir şeye lanet ettiğini söylüyorsa, Müslümanın gözünü ve kulağını dört açması lazım. Yani alemlere rahmet olarak gelen bir peygamber, kullara lanet okuyor. Öyleyse burada çok ciddi bir cürüm, Burada çok ciddi bir problem vardır. Problem ne peki? Problem onlar hakkı öğrendikten sonra insanlara hakka davet etmemiş ve insanları batıldan ve münkerden alıkoymamışlardır. Bakın biz mesela bu konuda İsrail oğullarının Allah Azze ve Celle'nin lanetine düçar olduklarını söylüyoruz. Allah Azze ve Celle onları maymunlar yaptı diyoruz. Allah Azze ve Celle onları domuzlar kıldı diyoruz misal. Yani yeryüzünde insanoğlunun ibretlik olarak kendisine örnek alacağı en kötü topluluk İsrail hiç şunu merak ettiniz mi yani bu kötülük İsrail oğullarında nasıl başladı hani ne yaptı da bu adamlar hangi türlü bir şerrin kapısını araladılar da Allah Azze ve Celle bu kadar üst üste lanetini bunların üzerine indirdi derseniz Peygamber aleyhissalatu vesselam bu ayet-i kerimeyi tefsir ederken bu işin nasıl başladığını anlatıyor diyor ki İsrail oğullarında ilk meydana gelen zaaf şuydu yani bu tabi hadiste yani tercümede zaaf diye tercüme etmişiz fakat hadisin orucularını söylüyorum... Evvelu naksin diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam... İlk eksiklik... Yani Beni İsrail'i Allah azze ve Celle karşı kötü duruma düşüren... ilk defa onları eksik konuma getiren ilk adım... ilk eksiklik şuydu diyor aleyhissalatü vesselam... Onlardan biri... Kötülük yapan birine rastladığında... Ey adam Allah'tan kork... Ve yaptığın işi bırak... Çünkü bunu yapman sana helal değildir derdi... İşte bu Allah'a davettir... Yani siz birinin kötülük yaptığını gördünüz diyelim... Ve gittiniz o adama, ey adam Allah'tan kork, senin yaptığını Allah Azze ve Celle helal kılmamıştır. Dediğiniz zaman karşınızdakine, onu Allah Azze ve Celle'ye davet etmiş olursunuz, dedi aleyhissalatu vesselam. Fakat ertesi gün, tekrar onunla karşılaştığında, bu durum onu beraber yemek, içmek ve oturmaktan alıkoymazdı. Onlar böyle yaptıkları için, Allah onların kalplerini birbirine benzetti. Allah, en tehlikeli kısmı burası zaten, Allah... Onların kalplerini birbirine benzetti. Yani düşünün ki kardeşler bir toplum var ve bu toplum Allah'a şirk koşuyor. Bu toplum Allah'a her türlü isyan ile isyan ediyor. Siz de bu toplumun içerisinde yaşayan bir bireysiniz. Siz Allah'a birliyorsunuz. Siz Allah'a itaat ediyorsunuz. Sizin bu toplumla aranızda bu anlamda hiçbir benzerlik yok. Fakat neticede Allah sizin kalplerinizi birbirine benzetiyor ve sizi de bu insanlardan kılıyor. Yani... Burada gerçekten Müslümanın tüylerinin diken dikenli olması lazım. Ben Müslümanım, küfürden, şirkten, fıstan teberri ediyorum. Fakat buna rağmen Allah Azze ve Celle beni bunu yapan insanlarla aynı kefeye koyuyor. E senin Rabb'in kimseye zulmetmez. Inna Allah alayzli Allah Azze ve Celle iş kimseye zulmetmez. Wa ma Rabbi kabizallami lil abid. Senin Rabb'in kullarına zulmeden değildir diyor Allah Azze ve Celle. Peki buna rağmen niye Allah beni bu müşriklerle aynı kefeye koyacak? Çünkü ben Onları uyarıyorum, daha sonra uyarıyı terk ediyorum. Onları uyarıyorum. Yani diyorum ki, bunları yapmayın. Bunları terk edin. Allah'tan korkun diyorum. Fakat belli bir zaman geçtikten sonra onlarla beraber oturduğum için, onlarla beraber iyi piştiğim için, onlarla akrabalık yaptığım için artık onlara bir şey diyemiyorum. Çünkü siz de biliyorsunuz. Yani bir adamı İslam'a davet edersin, hayra davet edersin. Ya icabet eder ya senin bulunduğun ortamda o münkeri terk eder veyahut da sen daveti terk etmişsin demektir. Bunun başka bir yolu yoktur. Ya da aranızdaki bütün bağlar kopar. Adam hem münkerine devam ediyorsa hem de seninle aynı ortamı paylaşıyorsa demek ki sen daveti terk etmişsin. Madem sen daveti terk ettin öyleyse Allah azze ve celle senin kalbini ona benzetiyor. Niye biliyor musunuz kardeşler şundan? Çünkü Allah azze ve celle kıskançtır. Çünkü Allah azze ve celle kıskançtır. Bunu ben söylemiyorum. Bunu onun peygamberi ve elçisi olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Hani Saad peygamber aleyhissalatu vesselam bir gün dedi ki sizden biri eşini e, zina yaparken yakaladığında dört tane erkek şahit getirmediği müddetçe bir şey yapamaz. Saad radıyallahu anh kalktı dedi ki ey Allah'ın Resulü ben karımı yatakta başka bir adamla yakalayacağım. Ondan sonra çarşıya koşacağım millete diyeceğim ki dört tane şahit getirin. vallahi dedi ikisini doğru de orada öldürürüm yani o yataktan ikisi de sak çıkmaz dışarıya peygamber aleyhissalatü vesselam tebessüm etti dedi ki siz Saad'ın kıskançlığına şaşırıyor musunuz şüphesiz ki ben saatten daha kıskancım Allah ise benden daha kıskançtır dikkat edin şüphesiz ki ben saatten daha kıskancım Allah ise benden daha kıskançtır ve Allah'ın kıskançlığı Allah azze hudutlarının çiğnenmesidir Allah'ın kıskançlığı, Allah'ın hudutlarının çiğnenmesidir. Yani mesela diyelim ki burada toplum münker işliyor. Toplum her türlü şirkin içerisine batmış, Allah azze ve celle senden bir şey bekliyor Müslüman olarak. Hele bakayım diyor kulum benim hudutlarım çiğnendiğinde kalbinde bir acı hissedecek ve buna bağlı olarak bu insanları bana davet edip benim azabımla bunları korkutacak mı? Yoksa dünya hayatını, dünya rahatını bu insanlarla arasını bozmamayı dikkat edin bu insanlarla arasını bozmamayı benimle olan ilişkisine tercih mi edecek diye Allah Azze ve Celle bekliyor sen tercihini insanları kırmamak ve insanlarla aranı bozmamak pahasına insanlardan yana koyduğun anda Allah Azze ve kıskançlığı devreye giriyor madem sen beni tercih etmedin onları tercih ettin diyor Alınsın kalplerinizi birbirine vuruyorum artık ne iyiliği iyilik olarak bileceksiniz ne de kötülüğü kötülük olarak bileceksiniz onun için kardeşler bir Müslüman İnsanları Allah'a davete davete terk ettiği zaman Allah Azze ve Celle birincisi ona lanet ediyor peygamberlerinin dilinde. İkincisi onunla o davet etmediği topluluğu belli bir noktada birleştiriyor. Belli bir noktada kalplerini birleştiriyor ve onları aynı kefeye koyuyor. Bakın burada birçoğunuzun bana çoğu mecliste sorduğu bir sorunun ve benim de farklı farklı münasebetle her seferinde dediğim belki de bu sorduğunuz sorunun bir cevabı da budur dediğim bir sorunun cevabı da burada ortaya çıkıyor. Mesela şu soru çokça soruluyor. Hocam deniyor, çevremizde bizim gibi düşünen bir zamanlar. Bir zamanlar bizim gibi düşünen, bizim gibi yaşayan o kadar çok fazla insan var ki, hepsi dökülmüşler. Hepsi normal insan olmuşlar. Yani normal insanlar gibi yaşıyorlar diye. Bize de diyorlar ki, biz de bir zamanlar sizin gibiydik. Yani mesela ben, Diyelim ki Türkiye'de kastediyorum. 2007'den beri davete başladım. Yani aradan neredeyse 6 veya 7 yıla yakın bir zaman geçmiş. Bu süre zarfında yüzlerce kere şunu duymuşum. Mesela örnek veriyorum adamın bir tanesi Bayrampaşa'da herhalde öğretmenmiş. Bizim bazı kardeşlerin din öğretmeniymiş, miymiş neymiş. Bana şöyle bir şey dedi. Ben konuşuyorum anlatıyorum böyle. Bir dikkat dinliyor beni adam. Beni dinledikten sonra vay be dedi. Sana bakınca kendi gençliğimi görüyorum dedi. Yani... Ben de bir zamanlar senin gibiydim diye. Şu an Türkiye'de yani helak olmuş tağutlardan bir tanesi var. Yaşlı olanlardan. Kendini selefe ismet eder ama selef ondan kurdun. Yusuf'un kanından beri olduğu kadar beridir. Selefilik de selef de ondan beridir. Ona beni sormuşlar. Demiş ki ben o çocuğa baktığımda kendi gençliğimi görüyorum. Yani hani ben de öyle ateşliydim. Ben de öyle hararetliydim diye. Büyüyünce akıllanacak. Yani o da benim geldiğim yaşa geldiği zaman o da beraberinde akıllanacak diye. Hakeze yani misal dediğim gibi yaşı biraz büyük olan ve e, İslam üzere olmayan kime davet yapmışsak kendi ehlimiz olsun, kendi akınlarımız olsun, tanımadıklarımız olsun bize aynı şeyi söylemişler. Yani bir zamanlar falan keser de sizin gibiydi daha sonra bıraklar. Niye peki kardeşler? Bunun elbette böyle büyük bir problemin bir tane sebebi yok. Bunun birçok sebebi var. E, fakat bunlardan bir tanesini söylüyorum size. Çünkü bunlar hakkıyla insanları Allah'a davet etmediler. Bunlar... Hakkıyla insanları Allah'a davet etmediler. Bunlar ya insanları kendilerine davet ettiler ya yaptıkları davetten maddi çıkar gözettiler. Yani insanları davet yaparken daha ziyade Peygamber Aleyhissalatu ve peygamberlerin hepsinin in ecriye illa Allah. Benim ücretim Allah'a aittir. Yani ben sizden bir şey istemiyorum. Ben sizden kendi yaptığım davet karşılığında bir ücret talep etmiyorum. Ya bunu yapmadılar veya ota da davetin hakkını vermediler. Yani Allah onlara yeryüzünde Allah'ın birliğinin şahitleri olun Peygamberle beraber ümmet olarak şahit olun dediği zaman Dünyanın gereksiz şeylerini kitap yazmayı, kitap tercüme etmeyi, ünvan peşinde koşmayı, doktora almayı, profesör olmayı vesaire Bunları Allah azze ve celle'ye davete tercih ettiler Gözlerini sağa diktiler, zından gördüler, korktular Gözlerini sola diktiler, cihat gördüler, cihat meydanlarından üktüler Arkaya baktılar, hicret gördüler, hicretten üktüler Önlerine baktılar, önlerinden mallardan, canlardan eksiltmeyi gördüler. Bunlardan korktular ve Allah Azze ve Celle'ye daveti terk ettiler. Allah Azze ve Celle bir zaman sonra dedi ki, ben size bu kadar şey bahşettim, bu kadar nimet verdim. Karşılığında sizden bir tek bir şey istedim. Dedim ki insanları bana davet edin, sadece bana. Beni tenzih ederek bana davet edin ve karşılığında bir çıkar gözetmeyin diye siz de bunu yapmadınız. Yapmadınız mı? Alın o zaman sizi. Sizin kalplerinizi o davetle mükellef olduğunuz toplumun kalplerine benzetiyorum ve siz de onlar gibi yaşayın diye Allah Azze ve Celle kalplerini birbirine benzetti. Onun için kardeşler, mesele tehlikeli bir meseledir. Yani biz daveti terk ettiğimiz zaman, şimdi biliyorsunuz insan oğlu yani Allah insanoğlunu ıslah etsin, başta beni olmak üzere Allah insanoğlunu ıslah etsin yani. İnsan bir şeyin zararını önünde görmediği zaman onun zararını bir türlü anlamıyor. Yani illa insanı ne akıllandırıyor bir şey yapacak karşılığında zararını hemen görecek. Yani elini ateşe uzatacak ateş elini yakacak insanoğlu der ki ateş yakıcıdır. Düşünün ki dünyadaki ateş Allah azze ve celle'nin ahiretteki ateşinin yüzde biri bile değildir. Binde biri bile değildir. Ama o ateş henüz insanın eline değmediği için henüz insanı yakmadığı için insanoğlu ona karşı bile cüretkardır. Yani o ateşe karşı bile insanlarda anlaşılmaz bir cüret görüyoruz. Şimdi daveti terk etmek de böyle. Mesela sen diyelim komşularına davet yapmasın, iş yerinde davet yapmasın, Kısım akrabana davet yapmasın, eski arkadaşlarına davet yapmasın. Hani zararını görmüyorsun. Lanet sana gelip yapışmıyor. Allah Azze ve Celle seni hemen dinden çevirmiyor, dinden döndermiyor. Onun için rahat insan. Hani davet yapmıyorum, karşılığında bir şey de görmüyorum diyor. Fakat böyle değil kardeşler. Bakın beni İsrail için peygamberimiz ne diyor? Bu zaafın ilk başlangıcıydı. Eksikliğin ilk başlangıcıydı. Yani hani bütün şer böyle başladı diye. Onun için bugün üzerimizde bunun zararlarını görmüyor olabiliriz. Ama bu şu anlama gelmez. ileride Allah bize lanet etmeyecek. İleride Allah azze ve celle tabi Allah'a sığınırım. Hem kendi adım hem sizin adınıza. Allah azze ve celle kalplerimizi müşriklere benzetmeyecek. Bu, bu anlama gelmez. Onun için ümmet olarak hayır vasfını muhafaza edebilmek için ve aynı zamanda birey olarak da lanetten azade olabilmek için Müslümanların insanları e, Allah Azze ve Celle'nin dinine davet etmesi gerekir. Çok olmuş mu başlayalım? Bir 10 dakikamız var. Batılın yayıldığı toplumlarda daveti terk etmenin üçüncü zararını söylüyorum. Allah'a daveti terk, hakkı gizleme kapsamındadır. Batılın yayıldığı toplumlarda Allah'a daveti terk etmek, insanlara hakkı hatırlatmayı terk etmek Hakkı gizleme kapsamındadır. Bakın kardeşler burada ilk bir ayet-i kerime verdim. Ali İmran 187. Bu ayet-i kerimeye çok dikkat edin. Allah kendisine kitap verdiği bütün topluluklardan bu sözü almıştır. Allah Azze ve Celle diyor ki Vaktiyle Allah kendilerine kitap verilenlerden Onu insanlara açıklayacaksınız ve gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Onu insanlara açıklayacaksınız ve onu gizlemeyeceksiniz diye insanlardan söz almıştı. Yani mesela sen diyelim diyorsun bazen kendi kendine. Allah bizi hidayet eden Allah'a hamdolsun. Sen ne dediğinin farkında mısın? Bizi kitaba ve sünnete hidayet eden Allah'a ha hamdolsun. Bizi insanlar gibi Şeyhlere, abilere, hocalara tabi kılmayan, bizi kitabı ve sünnetiyle kendisine kulluk ettiren Allah'a hamdolsun dediğinde beraberinde de şunu diyorsun: Ben Allah Azze ve söz verdim ki. Allah'ım beni hidayet ettiği bu kitabı ve sünneti, yani vahyi, ben bütün insanlara açıklayacağım ve bunu gizlemeyeceğim. Şimdi her yerde hakkın konuşulduğu bir ortamda, batılın sesinin kısık olduğu yerlerde hakkı konuşmamak, hakkı gizlemek kapsamına girmez. Yani mesela diyelim siz İslam devletinde yaşıyorsunuz. Her tarafta zaten Allah'a davet yapılıyor. Her tarafta hak insanlara anlatılıyor. Sen de sus bir şey olmaz. Yani senin susmana gerek yok. Çünkü hakkın sesi yüksek batılın sesi kısık. Fakat belli bir ortamda, belli bir ortamda eğer hakkın sesi her yönden kısılmışsa, hakka davet eden insanların önüne engel oluşturulmuşsa ve batıl itikadi ve ameli olarak ülkenin dört bir tarafında bas bas bağırıyorsa, eğer senin orada hak adına susman seni hakkı gizlemendir. Çünkü bu insanlar hakkı ne zaman duyacaklar? Bu insanlar hakkı kimden duyacaklar? Eğer kuvvet batılınsa İnsanları yöneten batıl ise, batılın elindeyse güç ve sulta, batıl da bu insanlara hakkı anlatmayacaksa, sen bunu kendin söylüyorsan eğer, batılın temel özelliği hakkı gizlemektir zaten. Hakkı gizlemediği müddetçe batıl olmaz. Peki bu insanlara hakkı kim anlatacak kardeşler? Bu insanlara hakkı kim ulaştıracak öyleyse? Sen ulaştıracaksın. Ulaştırmadığın zaman, insanları Allah'a davet etmediğin zaman, herkes kendi gücü nispetinde. İnsanları Allah'a davet etmediğin zaman, sen Allah'a vermiş olduğu sözü bozan Allah'a vermiş olduğu sözü bozan Ve insanlara karşı hakkı gizleyen insanlar sınıfından olursun Bakın mesela başka bir ayet-i kerimede Allah azze ve celle şöyle diyor İndiğimi indirdiğimiz açık delilleri Ve doğru yolu Kitapta insanlara açıkladıktan sonra Onu gizleyenler işte onlara hem Allah lanet eder Hem de lanet edenlerin hepsi lanet eder Genelde bu ayet-i kerime Bakara suresinde iki defa tekrar ediyor ben bir tanesini yazdım buraya, 159'u yazdım. Genelde bu ayeti kerime okuduğunda kimi anlıyoruz kardeşler? Alimleri anlıyoruz. Bakın buraya çok dikkat edin. Mesela bu tip ayetler okunduğu zaman herkesin aklında ilk canlanan zümre kimdir? Alimlerdir. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Bir, bir önceki dersin son kısmında anlattığım konuya benziyor. Yani şeytan sana başkalarının sorumluluklarını hatırlatmak suretiyle sana kendi sorumluluğunu unutturuyor. Ayet-i Kerime'de alimler diye bir ifade geçiyor mu? Yok. Ayet-i Kerime alimlerin üzerine inmiş mi? Yok. Ayet-i Kerime neyi anlatıyor kardeşler? Ap açık şeyler kitapta açıklandıktan sonra toplumda birileri bunun zıddını yayıyorken, toplumda birileri bunlar yoktur şeklinde bir muamele yapıyorken, bunu bilen insanların da sukut etmesi, bunu bilen insanların da bunu konuşmamasından bahsediyor ayet. Bu hükümleri bilen sen de buna dahilsin, ben de buna dahilim. İslam ümmetinin alimleri de buna dahildir. Bu ayet-i kerimeyi tefsir edenler genelde alimleri yerden yere vuruyorlar haklı olaraktan. Yani alim diye öyle çıkmış olan insanları yerden yere vuruyorlar. Fakat bu ayet-i kerime alimlere hitap etmiyor kardeşler. Bu ayet-i kerime hepimize hitap ediyor. Ve bugün toplumda Allah'ın dini adına başka bir din anlatılıyor. Allah'ın dini adına başkaca bir din anlatılıyor. Yani mesela bakın ben şu konuşmayı şöyle bir toplumda yapmazdım. Demokrasi anlatılıyor, komünizm anlatılıyor, toplumda insanlar batıl ideolojilere davet ediyorlar. Cehennemin dibine kadar deriz. Allah Azze ve Celle ateşte hidayet etsin, etmeyecekse ateşlerini bol etsin. Fakat bu toplumda komünistlik bile Allah'ın dini adına anlatılıyor. Yani soytarının bir tanesi insanları komünizme davet ediyor ve Allah'ın ayetlerini okuyor. İnsanları komünizme davet ediyor ve Allah'ın ayetlerini okuyor. En'am suresindeki şu ayet diyor, Kur'an'daki en komünist ayettir. Allah'a sığınırım. En'am suresindeki şu ayet, Kur'an-ı Kerim'deki en komünist ayettir diyor adam. Bir tane ayet söylüyor, bir tane Marx'tan söylüyor. Bir tane ayet söylüyor, bir tane Lenin'den söylüyor. Misal. Ve bunu da İslam adına yapıyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, yeryüzünde kapitalizmi ortadan kaldırmak, ve yeryüzüne ortak paylaşımı getirmek için gelmiştir diyor. Yani la ilahe illallah'ın manası budur diyor. La ilahe illallah parayı def etmektir. Paranın uluhiyetini, doların dövizin uluhiyetini reddetmektir. Bunu ne adına anlatıyor adam? Bu adam dese ki ben Lenin'e iman ettim. Bu adam dese ki ben Marx'a iman ettim, Stalin'e iman ettim. Sizi de onlara davet ediyorum diyeceğiz. O da daveti de cehenneme kadar. Fakat bu adam Allah Allah'ın dinine davet ediyorum diye komünizme davet ediyor. E o zaman senin çıkıp Kur'an-ı Kerim'den bu ayetleri beyan etmen lazım. Bu adam deccaldır demen lazım. Bu peygamberin bahsettiği cismi, insan cismi fakat kalbi şeytan kalbi olan insanlardandır. Bu bizim cildimizdendir. Bizim dilimizdendir. Fakat cehennemin kapısında durmuş ve insanları cehenneme davet ediyor demek lazım. Misal, sen bunu yapacaksın sen. Allah'ın kitabında açıkladığı ayetleri ap açık bir şekilde insanlığa anlatacaksın. Eğer alimler görevlerini yerine getirmiyorlarsa... Eğer öncü olan insanlar şahitlik görevinin hakkını vermiyorsa bunu sen yapacaksın ben yapacağım. İslam davasını ortaya yerde mi bırakacağız? Allah'a daveti ortaya yerde mi bırakacağız? Hayır. Her birimiz kendi sorumluluğumuzun altına gireceğiz ve diyeceğiz biz alimlerle aynı kabre girmediğimiz gibi alimlerle aynı ateşe de girmeyeceğiz. Herkes kendisi Allah'a kendi hesabını verecek diye. Evet isteriz öncümüz olan insanlar bu işi yapsınlar. İsteriz bu iş bize kalmasın alimler bu işi yapsınlar. Fakat alimler dünya hayatını, alimler diplomayı, alimler arabayı, alimler çokça kitap yazıp kütüphanelerin raflarını doldurmayı kendilerine dert edinmişse o zaman bu işi sen yapacaksın, ben yapacağım. Allah Azze ve Celle bize hidayet etmişse bu iş bizim işimizdir ve bu işin altına biz gireceğiz o zaman. Anlaşılıyor mu yorum kardeşim? Bu toplumda insanlar, insanları batıla Allah adına davet ediyorlar. İnsanlar batıla insanları Allah adına davet ediyorlar sapığın biri minbere çıkıp şöyle demiyor gelin demokrasiye demokrasi yeni bir dindir ben sizi bu dine davet ediyorum gelin seçimlere katılın demiyor sapığın biri Allah'ın mimberine çıkıp diyor ki وَاَمْرُهُمْ şura بَيْنَهُمْ onların işleri kendi aralarında istişare iledir demokrasi insanların birbirine soraraktan yeryüzünde hükmetmesidir onun için Allah bizi demokrasiye teşvik ediyor başka bir tane sapık minbere çıkar bağırır ve يَعْبَ شُهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُوا Şahitler şahitliğe çağrıldıkları zaman sakın ha şahitlikten geri kalmasınlar. Gelin seçimlere katılın oy verin kimin hayırlı olduğuna kimin şerli olduğuna şahitlik yapın diye insanları şirke davet ediyorlar. İnsanları şirke davet ederken de Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini insanlara okuyorlar. Adamın biri çıkıp şunu demiyor. Gelin Buda diye bir adam var. O da yeni bir din getirmiş Budizm'dir. Gelin hep beraber Budizm'e tabi olalım kendimizi aç bırakalım, gidip kapıların arkasından mağaralarda bekleyelim, heykeller dikelim, kabirlere gidelim, ölülerden yardım isteyelim. Adam bunu demiyor. Adam diyor ki aleyhissalatu vesselam dedi ki اِذَا دَاقَ بِكُمُ الْاُمُورُ فَاسْتَعِينُوا بِيَهْلِ İşler sizinle daraldığı zaman gidin kabir ehlinden yardım isteyin. Adam diyor ki peygamberimiz Hira mağarasında Ebu Bekir'e tarikatı verdi. Ebubekir Bekir de ondan sonra tarikatı insanların arasında yaydı ve insanların çağırdığımız bu tarikat Peygamberin bu Bekle öğrettiği tarikattır diye. Bakın kardeşler insanlar küfrün ve şirkin her türlüsüne insanları Allah ve Resulün adına davet ediyorlar. İnsanları o batıla ismiyle davet etmiyorlar. Gelin Budist olalım, gelin demokrat olalım, gelin kafir olalım, gelin komünist olalım demiyorlar insanlara. Senin hamili olduğun, taşıma göreviyle görevli olduğun kitapla insanları Allah'a da bu sapıklıklara davet ediyorlar. Peki sen ne yapacaksın o zaman? Senin susma gibi bir hakkın yok. Senin susma gibi bir hakkın yok. Hakkı beyan edeceksin. Hakkı anlatacaksın. Aksi halde bu ayet-i kerimelerde anlatılan batılın sesinin yüksek olduğu yerde Allah'ın açık ayetlerini insanlara açıklamayanların o lanetine, o sapıtmışlığına sen de bundan gizlediğin kadar, sustuğun kadar nasibini alırsın. Bakın İbni Kayyım ne diyor? İlamul ül kitabında ben özetle aldım buraya. Diyor ki <gülüyor> Allah'ın sınırları çiğnenip dini zayi oluyorken ve insanlar Allah'ın Resulü'nün sünnetinden yüz çevirmişken insanı hareketsiz bırakan şey hangi dindir ve hangi hayırdır? Yani sana bana bunu söylüyor ha hangi dine müntesipsin sen diyor hangi dine müntesipsin hangi hayır var sende, hayır nerede? Allah Azze ve Celle'nin hudutları çiğneniyor Allah Azze ve Celle'nin sınırları ayaklar altına alınmış insanlar onun bize örnek olsun diye gönderdiği Rasul'den yüz çevirmişler. Abuk subuk sapıklara tabi oluyorlar. Bugün yeryüzünün en necis insanlarından her bir tanesinin milyonlarca takipçisi var. Aynanın karşısına koyduğunuzda Allah'ın yarattığı aynanın lanet ettiği tipleri 5 milyon 10 milyon 15 milyon insan takip ediyor. Bu adam bir tweet yazdığında fese bir şey yazdığında insanlar bunun için ölüyorlar bunu yaymak için. Aynı anda 10 milyon tane adam onun sapıklığını yayıyor yeryüzünde. Senin Rabbin sana bir Rasul göndermiş. Önder olsun diye bir peygamber göndermiş. İnsanlar bu peygamberden yüz çevirmişler. İnsanlar bu sapıkların peşinden gidiyorlar. Bu sapıklar kimdir arkadaşlar? Her biri günün birinde ya bir yerde kendisine biraz fazla uyuşturucu verip ölen, ya netice itibariyle gidip kötü yollara düşen, ya huzur evlerinde çürüyüp giden insanlardır. İnsanlığa hiçbir katkıları olmadığı gibi yeryüzünde fesadı yayan Yahudi tinetli insanlardır. Ama milyonlarca insan bu insanlara tabi oluyorlar. Ne pahasına bunlara tabi oluyorlar? Alemlere rahmet olarak gelmiş peygamberden yüz çeviriyorlar. Onun önderliğinden yüz çeviriyorlar. Ona tabiıyorlar. İbn-i sana soruyor. Hangi dine müntesipsin sen diyor. Hangi dindir ki hal buyken sen sessiz kalıyorsun. Hangi hayırdır ki sende var hal buyken şer bu kadar yayılmışken sen sukut ediyorsun diyor İbn-i Devam ediyor. Diyor ki kalbi soğuk, dili sessiz, adeta lal olmuş şeytan misali. Yani normalde böyle bir manzarada kalbinde hayat olan bir insanın kalbinin paramparça olması lazım. Bunun umurunda değil hiçbir şey. Ve İbn-i Kayın bunu ne zaman söylüyor kardeşler? Hicri 8. asırda söylüyor. Yani İslam davetinin olduğu bir zamanda İslam devletinin olduğu bir zamanda söylüyor. İbn-i Kayın bunu İslam devletinin olduğu bir toplumda daveti terk eden insanlara söylüyor. E bir de bizim zamanımızı ve bizim zamanımızdaki şerleri varın siz düşünün. Diyor ki İbn-i Kayın, evet. Nasıl ki batılı dillendiren konuşan şeytandır Ona sessiz kalan da dilsiz şeytandır Bunu genelde hadis diye rivayet ediyorlar Böyle bir hadis yok İbni Kayyım diyor ki Nasıl ki batılı dillendiren adam Konuşan şeytandır Yani şeytan onun dilinde konuşuyor Batıla sukut eden, batıla sessiz kalan insan da Aynı zamanda dilsiz olan şeytandır Zaten dinin başına gelen musibetler de bu tipler yüzünden değil midir? Yani dinin yaşadığı bütün sıkıntı, dinin başına gelen bütün eksiklikler bu sınıf insanların yüzünden değil midir? Onların rahatı yerinde olduktan sonra dinin başına geleni umursamazlar. Yani onlar reislikleri yerinde olsun, paraları yerinde olsun, iş yerlerine gittikleri zaman karınlarını doyuracak parayı kazansınlar, kiralarını zamanında ödesinler tamam. Dinin başına ne gelmiş, Müslümanların başına ne gelmiş, Allah'ın dinine ne zararlar veriliyor adamın umrunda bile değil. İbn-i bu tip insanlar için söylüyor. Bunlar hangi dine mensuptur diyor. Bunlar hangi hayrın kendilerinde olduğunu iddia ediyorlar. Onun için kardeşler bugün batıl bu kadar yayılmışken ve insanlar insanları şirke ve küfre Allah adına davet ediyorken sukut eden insanlar, sessiz kalan insanlar, batılı konuşanlar, dilsiz, dilli şeytan oldukları gibi bunlar da dilsiz şeytanlar zümresindendirler. Onun için her Müslüman elinden geldiği kadar Toplumu Allah'a davet etmeli ve peygamberler misali onları kıyamet gününün azabından ürkütmelidirler. Bugün Allah Azze ve Celle etti, daveti terk etmenin 3 tane zararını anlattık. Allah nasip ederse diğer derslerde devam edeceğiz daveti terk etmenin zararlarına. Zaten zamanımızı da doldurmuş olduk. Allah Azze ve Celle başta beni sonra sizleri ve bütün Müslümanları taşımış oldukları ve kabul etmiş oldukları davet emanetinin hakkını vermeye muvaffak kılsın. Allah Azze ve Celle bizleri peygamberlerine hakıyla itibar eden ve peygamberlerin davet ettiği şeye insanları davet edenlerden eylesin. Dünyası ve zevkleri için Allah'a daveti terk eden miskinlerden eylemesin. Allahümme amin, Allahümme amin, Allahümme amin. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.